Ve Allah'ı tanıma adına bizler biliyorsunuz Sahih Buhari'nin İmam Buhari rahimullah'ın sayende Allah kendisine rahmet etsin. Amin. Sahih Buhari'nin biliyorsunuz tevhid kitabına başladı ve bu zamana kadar gelen hadislerde ve İmam Buhari rahimullah'ın bu hadislere koyduğu başlıklarda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 başlık olarak bu ayeti getiriyor. melik insanların Nas. İnsanların hükümdarı. İnsanların efendisi manasında. Melik, yani kral, hükümdar dediğimiz zaman iradesiyle her şeyde mutasarrıf sahibi. İstediğini yapandır. İstediğini dileyendir. Allah Azze ve Celle'nin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 ve yasaklaması asla ve asla geri çevrilmeyen hükümlerdir Allah Azze ve Celle. Ve buyuruyor ki Allah Subhanahu ve Teala يَوْمَهُمْ بَارِزُونَ diyor. O gün, kıyamet günü insanlar Allah Azze ve Celle'nin önünde hesap vermek için toplanacaklardır diyor. La يَغْفَى ala اللّٰهِ minhum شَيْءٌ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 Hani benim astığım mastık kestiğim kestik, mürk benim, mal benim, toprak benim, tarla benim, köle benim. Ben efendiyim diyordunuz. İşte bugün kıyamet günü, limenin orkulu, bugün mürk kimin, bugün kral kim, hükümdar kim der diyor Allah Azze ve Celle. Billahi wajid al kahhar olan vahid olan Allah Azze ve Celle'dir. Onun o gün.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 kabza eder. Ve yotu sema'e ve sağ eliyle gökyüzünü dürer. Sonra يقول sonu belki ben el melik. Hükümdar benim, kral benim. Eyne mulukul ard? Bugün o oh, yeryüzünün kralları, hükümdarları nerede der? Buyurur. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam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 Bunun üzerine Ebu Hureyre radıyallahu anh'u diyor ki Allah azze ve celle'nin yarattığı ve beni duyan herkes muhakkak beni görmese dahil beni sever diyerek Allah Resulü ve vesselamın duasının tecellisini kendisi bizzat görmüş yaşamış ve bunu da bize bildirmiştir. İmam Muslim'in sayhinde geldiği kadrıyla Allah kendisinden razı olsun. Bu yüzden dolayıdır ki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 oluşturan hadisleri bize aktarmada Allah kendisinden razı olsun. Çok büyük bir çabası vardır ki Allah Azze ve Celle bu dönemi yaymada insanlar kullanır. Bu insanlardan bir tanesi de Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dur. Allah kendisinden razı olsun. Evet, tamam. Hadiste Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki yakbidullahu la arda yevmel qiyâmeh وَيَطْوِ السَّمَاءَ اَذْ يَم۪ينِهِ Kıyamet günü Allah Azze ve Celle yeryüzünü toplar diyor. وَيَطْوِ السَّمَاءَ اَذْ يَم۪ينِهِ Gökyüzünü de sağ eliyle dürer diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi kabla dediğimiz zaman kardeşler şu anlaşılır. Bir şeyi el ile almak ve toplamak manasına gelir. Tay dediğimiz şey de bir şeyi dürmek manasına gelir.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 Allah Azze ve Celle'nin kavzasındadır diyor. Yani Allah Azze ve Celle eliyle toplar diyor yeryüzünü. yüzünü. Wa-samaati matmiyatin biyminhi Subhanahu wa Taala ama isrikul ve bütün gökyüzü. Yedi kat semasıyla birlikte Allah Azze ve Celle'nin sağ elinde dürülüdür. Subhanahu wa Taala ama isrikul. <gülüyor> Muakkıb ki Allah Azze ve Celle Onların ortak koştukları, şif koştukları şeylerden veridir, münezzehtir buyurur Allah Subhanahu ve Teala. Bu da buyuruyor ki kabza kelimesi yani Allah Azze ve Celle'nin yüzünü dürmesi, gökyüzünü sağ eliyle dürmesi ne yapılmıştır? Ayet-i Kerime'de yani Zumer Suresi 67 ayet-i kerimesinde böylelikle zikredilmiş olduk kardeşlerim. Şimdi Bukhari rahimullah neden böyle bir şeyi zikretmiştir? Bundan maksat nedir? Çünkü melikin Nas derken yani şunu kastediyor ki yani mülk nedir? Yalnızca yalnız Allah azze ve Celle'nindir. Yani siz böyle deyin diyor. Çünkü nasıl ki et dediğimiz gibi Allah azze ve celle Nas suresi kul eûzu melikin nas de ki <gülüyor> ne yaparım insanların Rabbini sığınırım. O Rab ki melikin nas insanların hükümdarıdır. Şeklinde Allah azze ve celle bir yerde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 Nedir? Ee, nispet etme değildir. Çünkü bizler Allah azze ve celle'yi isimle sıfatlarında tanırken Kur'an-ı Kerim'de nasıl gelmişse, Allah azze ve celle nasıl zikredilmişse, Resulü aleyhissalatu vesselam da sünnetinde Allah azze ve celle'yi nasıl vasfetmişse biz ne yapmak zorundayız? Öylece iman etmek zorundayız.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 La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek ölmeyi hepimize nasip eyle ya Rabbel. Subhanek Allahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estahfiruke ve atubu ileyk ve ahiru du'vana en elhamdülillahi rabbil alamin.